Dostlar, hepinize merhabalar. E, Mamur Ketencoğlu ben. Tuna'nın beri yanındasınız ve programımız şu anda başladı. E, bugün Bulgaristan'dayız. Sık sık uğradığımız bir bölge. E, sonuçta Tuna'nın beri yanı coğrafyasının en önemli noktalarından birisi Bulgaristan ve e, halk müziğinin zenginliği bakımından da günümüz dünyasında bile e, fazlasıyla Hatta günümüz dünyasında daha çok dikkat çeken bir ülke. E, hala halk müziğini e, yeni yaklaşımlarla zenginleştiren, sürüyle müzisyenin yaşadığı e, bir e, halk müziği cenneti diyebiliriz hala. Hoş biz dışarıdan böyle bakıyoruz. Yani Bulgaristan'da yaşayan insanların büyük bir kısmı bu zenginliği unutmuş gibi gözüküyorlar. İşte taksiye bindiğiniz zaman şoförle konuştuğunuzda en sevdiğiniz şarkıcıları söylüyoruz. Oho diyorlar onlara çoktan e, ne diyelim e, müze, müzelik oldular filan. E, orada da tabii ki pop folk geleneği fazlasıyla e, baskın. E, ama bu kültüre sahip çıkan az da olsa bir kesim. E, en başta devlet ve Bulgar Nasyonal Radyosu BNR olmak üzere bu eski halk müziği canlı tutan belgelerle albümlerle bu literatürü zenginleştirmeye devam ediyorlar zaten radyo arşivinde duruyor bunlar Evet bugünkü şarkıcımızın adı Elena Gramatikova Elena Gramatikova Yambol şehrinden Trakya bölgesine giriyor Hatta bizim çocukluğumda hatırlarım. Tabii e, Trkiye çok fazla göçmen geldiği için e, Yugoslavya'dan, eski Yugoslavya'dan ve Bulgaristan'dan e, Yambollular diye bir e, aile vardı. E, i̇şte Yambol Trakya'nın merkezinde önemli bir halk müziği kaynağı. E, çok eski geleneklerin yani belki hayat içinde sürmediği ama e, bunu canlandıran <gülüyor> e, koruyan topluluklarında e, hala varlığını sürdürdüğü bir şehir. En başta pagan geleneklerin e, sergilendiği meşhur koker dediğimiz e, maske maskeleri vardır ve maskeli oyunlar sergilerler. E, Hristiyanlık öncesi dönemden kalma bir gelenek bu. Bulgaristan'ın birkaç bölgesinde var ama en meşhur en meşhur Kukerler e, şeyde, Yambolda. Ve yine e, köklü bir halk müziği topluluğu var. Yambolda ansambul 1954'te kurulmuş. Zaten e, Elena Gramatikova da 1990'a kadar 36 yıl aralıksız bu ansambulın e, şarkıcısı olarak çalışmış. Ee Yine en başta aklıma gelen başka bir şarkıcı, kendisi yaşıyordur muhtemelen, oldukça yaşlı olsa bile. Binka Dobreva, o da çok önemli bir şarkıcı. Bu programda yıllar önce bazı kayıtlarını çaldığımı anımsar gibiyim. Evet, Stoyan gitmeyi düşündü diye kötü bir Türkçe tercümeyle açmış olduk parçayı programı yani parçanın tercümesi adının tercümesi diyelim nereye gitmeyi düşündüğünü tabi şarkı içinde anlatıyor bendeniz henüz Bulgarca'ya vakıf olamadığım için çok detayını söyleyemeyeceğim size alto bir ses aslında bulgar halk müziğinde ender karşımıza çıkan özellikle şarkıcılardan biri ee, önemli bir kontralto. Ee, pek çok sanatçı gerçekten e, iştenlikle çok e, hoş şeyler söylemiş hakkında. Ee, Bulgar Ulusal Radyosu'nun yayınladığı bir albüm bu. Geçtiğimiz yıl 2016 ya da 2015'te yayınlamış bir albüm olmalı. Ee, eski kayıtlardan e, epey toparlamışlar tertemiz radyo arşivinden. ...yayınlamışlar... E, ...biyografisine çok geçmeyelim... ...bir şarkı daha dinleyelim... E, ...uzun havalarıyla ünlü tabii... E, ...hem... ...Bulgar folkloru hem de... E, ...Trakya bölgesi... ...toplandılar diye başlıyor... ...böyle başlayan çok şarkı var tabii... ...toplandılar dansa gitmeye... ...toplandılar ekim biçmeye... ...toplandılar, toplandılar e, daha çıkma... ...filan gibi... ...gider... İşte bu parça da öyle başlıyor toplandılar. you want to toplandılar diye başlıyordu. Sonradan düşman kelimesini de yakaladım. Muhtemelen bu bir e, çeteci şarkısı. E, daha çıkan çeteciler çok meşhur Bulgaristan'da. Tabii ki Osmanlı'ya karşı. Evet ilginç bir tesadüf olmuş. 17 Ekim 1939'da doğmuş. E, Elena Gramatikova. İstesek bu kadar denk gelmezdi herhalde. Onun e, doğum günü de Anmış olduk, hatırlamış olduk. Nerede doğmuş? Tabi Golyamo Belediyesine bağlı bir köyde doğmuş. Yambol şehri dahilinde. 8. sınıfta yani artık ne diyelim herhalde 14-15 yaşında Yambol topluluğunun ki e, o yıllarda tam kurulduğu yılla denk geliyor aşağı yukarı 1954 yılı ee, seçmelerine girmiş. Ve tabii ki kazanmış. 36 yıl aralıksız çalışmış bir toplulukta. Ee, i̇lginç bir şekilde dediğim gibi alto karakteriyle öne çıkan bir e, şarkıcı. Ve tabii çok detaylı işliyor şarkıları. Trakya bölgesinin o e, meşhur çarpmalarıyla e, birlikte İnanılmaz süslemeler yapıyor parçayı e, yorumlarken. 700'den fazla halk müziği halk şarkısı varmış repertuarında. Ee, evet. Ve 6000'den fazla konser yapmış. Bu e, çalıştığı yambol ansambulda çalıştığı 36 yıl boyunca Tabi gitmediği ülke yok. E, bütün eski e, sosyalist blok ülkeleri. Avrupa, Amerika. E, şimdi dinleyeceğimiz parça yine benzer bir temada yola koyuldular diye başlıyor. Dediğim gibi hangi yola, nasıl bir yola onu e, tahmin edebilmek pek kolay değil. E, artık sizin hayal gücünüze bırakıyorum gerisini. Evet bugün Bulgaristan Trakya'sındayız. Yanbol şehrinden e, eski kayıtlar dinliyoruz ve şarkıcımız Elena Gramatikova. E, büyük ustalar işte e, Bulgar Çağdaş Halk önemli ustaları Filip Kutev, Nikolay Kafman, Emil Kolev gibi ustalar e, çok özel şeyler söylemişler Elena Gramatikova için. E, onları tek tek şimdi anlatmayayım ama gerçekten ee, seçkin müzisyenlerin seçkin sözlerini kapmış e, Elena Gramatikova. Dinleyeceğimiz parçanın adı Anneciğim bir rüya gördüm. I'm a mom. Yeah, I şarkıyı dinlerken, anacığım bir rüya gördüm diye başlayan bu şarkıyı dinlerken e, okuduğum bir kitabı anımsadım. Meşhur İvan Turganyev'in e, Fırtına Öncesi diye bir kitabıdır bu ve temelde işte Bulgaristan'ın bağımsızlığı o günlerde gündemde 1860 70 neyse. E, kitabın Bulgar kahramanı tabi bağımsızlık için çalışan e, militanlardan biri ve türkü söylemeyi çok seviyor ve Bulgar Türklerinin gücüyle ilgili İvan Turganiyev çok e, hoş şeyler yazar o kitapta işte ben de bunu anımsadım e, madem Bulgaristan bağımsızlığı filan dedik yine bir çeteci şarkısı çalıyoruz çeteciler köye geldi diye başlıyor I'll I Duygulu şarkılarıyla ve tabi bunların hepsi çok eski yüzlerce yıllık şarkılar. Ee, Elena Gramatikova'yı dinliyoruz. Şimdi çalacağımız parçayı Türkçe çevirmemişim. Çünkü CD'nin arkasında koydukları İngilizce e, başlığı Türkçe'ye Türkçe çevirdiğimizde gayet e, anlaşılmaz saçma sapan bir şey ortaya çıkıyor. Dolayısıyla e, adını söylemeden çalıyorum size. Evet Elena Gramatikova'yı dinliyoruz. Az önce başlığını çevirmediğim şarkı bende e, Trakya bölgesinden çok Şop ya da Pirini o bölgeleri çağrıştırdı. E, detaylı bilmek lazım. Şimdi yine bir Osmanlı hikayesi bence. Vergi toplandı diye başlıyor parça. E, vergiyi kim topladı zamanında bilmiyor zaten. Ova'dan şimdi dinleyeceğim şarkının adı Büyük Anne Zornitsa'ya dedi ki Evet son şarkımıza geldi. Çok hızlı geçti zaman. Stana Suya Gitti ee, parçanın ismi ve son kez Elena Gramatikova'yı dinliyoruz. Trakya'dan, Yambol şehrinden, Bulgaristan'dan. Son şarkı dedik ama Silahattin bir şarkı daha çalabileceğimizi söyledi. O zaman çalalım biz de. Yanka gözlü Yana son şarkının adı ve yine Elena Gramatikova. Evet bugün Yanbol şehrindeydik, Bulgaristan Trakya'sındaydık ve şarkıcımız Elena Gramatikova'yı elimizden geldiği kadar anlatıp bol bol da o eski şarkılarını dinlettik. Genellikle 60'lı 70'li yıllardan en zaten 90'da e, şarkı söylemeyi bırakmış, topluluktan ayrılmış, muhtemelen emekli olmuştur. Evet program sonrasında telefonun başında olacağım 15 dakika 0212 343 40 40 40'dan bana ulaşabilirsiniz 15 dakika için ee, ayrıca bütün sosyal medya hesaplarından bana ulaşma şansınız var. Son bir duyuru ee, Cuma gecesi değerli arkadaşım bu programına da konuk olan Damir İmamoviç. Ee, tek kişilik bir restal vermek üzere Pera Kafe'de olacak. Cumartesi de Sevda, Sevda filmi kendisiyle ilgili e, saat 14'te gösterecek ve e, film bittikten sonra da ikimiz karşılıklı Sevda Linka üzerine bir e, söyleşi yapacağız. E, bu da yine Pera, Kafesi, Pera Kafe'de yapılacak sanıyorum. Pera Müzesi'nin sayfasına girildiğinde bunlar rahatlıkla e, oluşabilecek bilgiler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Selam ve sevgiler hepinize. Selahattin'e de çok teşekkürler. <gülüyor>